İnsanı insan yapan imanıma bismillah. Beni asırlara muhtar yapan davama bismillah. Ölümsüzlüğün ilahi fermanı, ruhumun gıdası vahiden, Nurdan, eteklerinden süzülen, gözyaşından sor beni. Sevrin yamaçlarındaki taşlara dökülen, terimden sor beni. Kabe'nin azametinin önünde edebinden boynu uzatamamış. ...levaklardan sor beni. Hicaz Demiryolu'nun Medine İstasyonu'ndaki raylarına sarılmış... ...keçelerinden sor beni. Mahzum Ayasofya'nın... ...üç tekbirli mihrabından sor beni. Sakarya'nın sırtına vurulmuş... ...mühründen sor beni. Asırlarca kimsenin göremediğinin emin... ...al yazma altındaki... ...telinden sor beni. Ben doğmadan Sömerkant'ta... ...Buhara'da doğam yapılmış... Dedem Korkut elindeki kopuzdan Hoca Ahmet Yesevi dilinden Türküm yazılmış Bakma şimdi camilerimin boş kaldığına Fırat'ın suyunda abdestimi alır Namazımı Tuna kıyılarında kılardım Her girdiğim şehri yanık sesimle süsler Her açtığım dağın zirvelerinde Habeşli Bilal olur çınlatırdım gökleri Kah çelebi Hasan olup kanatlanırdım göklere ka hacı bayram olup yükselirdim mi miraca. Mazlumlar gelsin diye beklerdi beni, zalimler ise adımdan ürkerdi. Efendi olmak için değil, iki cihan efendisine bende olmak için tükettiğim ömrümden sor beni. Sor ki kazancım rıza olsun, tahtlar taçlar değil. Maide suresinin elli dördüncü ayetinden sor beni. Sor ki Abdülkerim Satu Buraha'nın ruhu dinlensin. Asırlara sığmayan yorgunluğum dede efendinin gülünü halinde. Ötrün tekbirinden indirdim asırlarca. İmam Buhari ışık oldu yürüdüm. Susadıkça Yunus'un mısralarını içtim. Acıkınca Mevlana'nın aşk sofrasına oturdum. Kah oldum, savundum adaleti. Kah türbe oldum, ölümü öldürüp yeşerdim ümitleri. Düşmanımın bile çekinmeden oturduğu sofralarıma sor beni. Yüreğimde pişen tarhanaya, aylar aşına sor beni. Arkadan vuranlara bile misafirse dokunulmaz diyen töreme sor beni. Kardeşlerime nasıl ağabey olduğumu, yaban el değmesin diye Medine müdafasında canımı nasıl verdiğimi bilen çöllere sor beni. Dahası kardeşi kardeşe düşürten İngiliz Lawrence'dan sor beni. Asırlardır şehirlerimde hürce yaşayan kiliselerden, havralardan sor beni. Mağlubiyetimi zafer sayanlara değil Uhud'a sor beni. Uhud'da hala yaşayan Hamza'ya Musab'a sor beni. Beni terörist, potansiyel suçlu diye yok etmek isteyenler bilmez. Onlar sevgi için öldürürler. Bense diritmekten zevk alırım. Onların en haklı savaşları bile ölmemek için öldürmektir. Bense savaşlarda öldürmemek için ölüyorum. Şehitlerimi ağırlayan topraktan sor beni. Barış için deyip savaşlarda çoluk çocuk, kadın, ihtiyar demeden öldürenler anlayamazlar beni. git Çanakkale'den Anzak askerden sor beni. Her adımda barış için yaşayan inancımdaki selam'a sor beni. ...gençliğimi elimden almaya kalkışanlara değil, nefsimi Rabbine adamış, nazinin genç hafızlara sor beni. Kendi hakkından başka hak tanımayan özgürlükçülere değil, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyen Yunuslara sor beni. Beni sarhoş edip mağlup edeceğini sananlara değil, gece yarılarında yüreğindeki tövbeleriyle af güneşini bekleyen, meyhanelerdeki vişrihafilerden sor beni. Kadını bir meta gibi kullanan feministlere değil, evlerimizin hakanı Ayşelere sor beni. Artık uyuyorlar diye sevinen düşmanlarıma değil, seherlerde uyanık zakirlere sor beni. Beni taklidi imanın tehlikelerini atanlara değil, tahkik iman için çırpınanlara sor beni. Beni daha da merak ediyorsan, sevgilinin inanıyorsanız en güçlü sizsiniz fermanına sor beni. ...beni hadi canım sen de geçti o günler diyenlere değil... ...zor da olsa nasıl kalktığımı düştüğüm yerlerden sor beni. Her renk rengim, her dil dilim olmuş. Irkçılığın giremediği yüreğim ben. Alınıp gücenmesinler diye her ırk ırkım olmuş. Kim olduğumu merak ediyorsan... ...Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'den... ...Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'den sor beni.